Neden? Neden? Neden? Merhaba Doğu, hoş geldin. Kendini tanıtır mısın bize? Hoş bulduk, merhaba. Ben e, fizik 4. sınıfta okuyordum. E, ama e, finallere giremediğim için seneye bir daha son sınıf olacağım. E, i̇şte bu rektörlük atanmasına karşı polis çok şiddetli bize tepki gösterince hiçbir şey yapmamamıza rağmen biz de sergi yapalım dedik. Sonra da Tutuklandım bundan dolayı. Ee, şimdi yeni çıktım dışarıya alışmaya çalışıyorum öyle. Neden finallere giremedin? Tutuklandığım için. E, ben Biz tutuklandığımız zaman e, okul devam ediyordu. O sırada finallerim de devam ediyordu. Bazı finallere girdim bazı finallere giremedim. E, zaten biz çıktığımız günden bir gün sonra ikinci dönem başladı. O yüzden hiç öyle bir zamanımız da olmadı. Bir de bazı dersler şey olduğu için yani mesela 401 almadan 402 alamıyorsun. 401 sadece birinci dönem alınıyor, açılıyor. O yüzden bir sene komple gitti bende. Bayağı bedeli oldu sana bu sürenin. Evet. Eğitim hakkım alındı. Hmm. Ne hissediyorsun bu konuda? Bu da bir öfke sebebi. Yani e, hani üniversite okumak zaten sadece mezun olmak falan değil de fikir üretmek olduğu için zaten şu anda hala onun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çok üzülmüyorum aslında. Hani şu anda biz zaten görevimizi yapıyoruz fikir üreterek. E, bunun sonunda uzaması çok üzücü gelmiyor bana açıkçası. Zaten fizik okuduğum için hani ben zaten çevremi anlamak hani daha böyle dünyayı anlamak için okuyordum. O yüzden hani bir önce mezun olayım da para kazanayım diye bir derdim olmadığı için ya da işte çalışayım falan. O yüzden çok kötü etkilemedi açıkçası. Evet. Koşullar seni buna zorlamış ama iyi tarafından bakarsan doğasında bir yıl daha seni bekliyor diyelim. Evet. Öyle. Hemen mezun olmak da yani bunu fırsata çevirmiş gibi konuşuyorsun gibi duyuyorum. Ne güzel ya onun yanından bakmak. Oldu. Hı hı. Ya mezun olsam da zaten okumaya devam etmeyi düşünüyorum O yüzden çok e, kötü gelmedi bana Yani zaten bir yere yetişmeye çalışmadığımız için Yani zaten hep okumaya devam edecektim Bir sene daha resmi olarak uzamış oldu ama Benim için çok bir şey değişmedi açıkçası Evet. Peki Bon sergideki bir eser yüzünden tutuklandın. Bu e, Şahmeran diye daha çok biliniyor ama aslında bir adı da var. Yılanı güldürseler adlı kolaç çalışması. Metiste de 47 gün bir hücrede yaşadın. Bu süreci anlatır mısın? Evet. E, yani bu resim bize anonim gelmişti. Bir sürü resim gibi. Ya yani Biz burada tek yaptığımız şey e, bir şeyi sansürlememeye karar vermek oldu. Bir şeyi sansürlemediğimiz için yani sonuçta o eseri gönderen kişinin ne düşündüğünü direkt bilemeyiz, konuşamadığımız için kim olduğunu da bilmiyoruz. Ama sonuçta bunu bu rektörlük protestolarında bunu göndermek istemiş bir şekilde bize bir şeyler söylemek istemiş. Biz burada bize geldiğinde iki seçeneğimiz vardı, ya bunu sansürleyebilirdik ya da sansürlemeyip herkesin istediğini konuşmasını sağlayabilecek bir ortam yaratmaya çalışabilirdik. Biz sansürlememeyi seçtik ve bu yüzden hapse atıldık gibi görüyorum ben. Ee, ki zaten abuk sabuk karalama kampanyaları yalan haberler çıktı işte Kabe'nin üstünde tepindiler gibi hani yani bu Kabe'nin üstünde tepindiler haberini çıkaran açısından düşünüyorum öyle bir şey olmadığını göre göre onu yazmak baya e, art niyetli ve e, hani asıl halkı kime düşmanlığa sevk eden kişinin o olduğunu düşünüyorum fakat bu, bu kişiler de hiç araştırılmıyor çünkü e, hükümetin amacının üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu düşünüyorum yani, e, gerçekten adalet falan arandığını da düşünmüyorum. E, aynı zamanda resme bakınca resimde LGBT hakları, e, kadın hakları, işte siyasal İslam'ın baskısı falan anlatılmaya çalışıyor gibi yorumlanıyor. E, bunun hepsinde bize Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Bakanı hepsini yaşattılar bize aslında. Bir, bir, bir şekilde o resimde söylenen her şeyi biz yaşadık kendimiz. Ee, işte lgbt sapkınlar diyerek daha biz e, yargılama sürecimiz başlamadan Hani bitmeden değil başlamadan suçlu ilan edildik ki bu zaten adaletin temeline da aykırı ee, sonra olan olaylarda yine işte e, bu resimin anlatmaya çalıştığı işte hepsi e, oldu gibi geliyor bana Korkunç bir süreç ama e, en azından buna ses veren insanların olduğunu görmek de umut verici geliyor bana. O yüzden çok mutsuz değilim yani bu e, bilerek kötü yapmaya çalışan kendilerini düşünen insanlar her zaman olacak. Ama bunlara da halk olarak e, ses çıkartmamız e, gerekiyor ve çıkarttığımızda görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Evet peki böyle bir kesimle ilk kez mi karşılaşıyorsun? Mesela insanın öyle bir ama Türkiye'de yaşıyormuşuz dediği bir nokta vardır ya Boğaziçi Üniversitesi'nin havasına kapılıp çünkü orada çok özgürlükçü bir durum var. Ama bir yandan da sizi kim ve nefret e, tahrik etmekle filan suçlayıp kendileri bunu yapan, kaşıyan kişiler var dediğin o Kabe'nin üstünde tepindiler ne demek yani? Böyle bir şey mümkün değil zaten. Ne yani, zaman onunla karşılaştın? Yani biz zaten Türkiye'de yaşayan herkes gibi 18-20 senedir, yani ben doğduğumdan beri zaten bunların farkındayım. Yani herkesin de farkında olduğunu düşünüyorum. Lisede de bunları yaşadık. Şu andaki liselerde hala e, bu hükümet tarafından atanan müdürler e, herkes üniversitesine geliyor. Cağ bile e, işte laboratuvar kapanıyor, iskelet e, iskelet kaldırılıyor hani şey olarak daha siyasal İslamcı müdürler geliyor liselerin durumu daha kötü onun yani biz en azından ses çıkarabiliyorsan hani hapset atıyorlar falan ama en azından ses çıkarıp devam edebiliyor hayatımıza liseler için çok daha kötü onlar daha kötülerini yaşıyorlar ve onlar ses çıkardığı andan okuldan atılıyorlar Hani hayatları komple değişiyor belki yani Türkiye'de bu iktidarın altında hepimiz 18-20 senedir zaten bunu yaşıyoruz yani şaşırtıcı bir şey olmadı biz zaten daha önceden de biz arkadaşlarla podcast yapıyorduk. Orada tutuklanacağımızı da ihtimal olarak söylüyorduk zaten. Onları da biz yayınlamayı düşünüyoruz yakında. Ee, yani bize şaşırtıcı hiçbir şey olmadı. Yani tabii bu resimden dolayı değil de başka bir şeyden dolayı tutuklanırız belki diye ee, şey oluyordu. Ama hani e, bir, bir, bu kadar güçlü bir iktidarı eleştirdiğinde seninle uğraşmama ihtimallerini düşünmüyorduk açıkçası. Ama biz de bunu yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü her şey çok kötüye gidiyor. Biz sadece fikirlerimizi açıklıyoruz. Hiçbir şiddet şiddete yönelik bir eylem yapmamamıza rağmen bizi koruması gereken polisleri bizi üstümüze gönderme güçleri olmuş bir şekilde ve bunu yapıyorlar. Biz buna rağmen mücadele etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz de. Peki bu üzerinize mi yıkıldı bu eserin sahipliği Seloy'a ve Doğu'ya yani sana mı atfedildi? Bu iki kişi bunları bu eseri yapmıştır <gülüyor> mı dendi? Gerekçe ee, neydi tutuklandığınızdaki? Yani adli süreçte öyle bir şey olmadı ama haberlerde öyle yansıtılmaya çalışmış olabilir. Onu çok bilmiyorum. Ama zaten adli süreçte e, o kadar saçmaydı ki yani ben o... Bunu, bunu yargılayan insanların bile fa saçmalığını fark ettiğini düşünüyorum hani hiç acaba bunlar mı yaptı gerçeği ortaya çıkardım diye bir şey olduğunu düşünmüyorum hani sadece AK Parti'yi istediğini yapalım ve bunları tutuklayalım gibi bir düşünce vardı gibi şey parodi gibi mi bir nevi Yani herkes bir, rolünü oynuyor evet, yani, evet bir tiyatro var ve herkes orada gereken şeyi yapıyor gibi ama bu bana aslında biraz eğlenceli de geliyor yani. Hani bizim de bir rolümüz var. Ee... Sana Doğu, bunu düşündüren o... nedir peki Doğu? Yani neden gerçeği bulma bulmaya çalışmıyorlar? Size sordular mı bu eseri kim yaptı? Bulmak istese eseri, bulur herhalde. Bize sordular. Ee, biz söyledik işte mail adresine geldi diye. Ee, ama resmi yapanla ilgilenmiyorlar. Zaten hani e, bu suç bizim ya zaten normal hukuk işlese benim kafamda şöyle olması lazım. Bir suçu kanıtlanana kadar herkes suçsuzdur ilkesine bağlı kaldığımızı düşünüyorum. O zaman zaten hiçbir şeyimiz yok. Direkt bizi hiç tutuklamamaları lazım. Bunun kimin yaptığını aramaları lazım. İkincisi bu e, üstüne tepindiler, kahve yere serdiler e, olayı biz, bizim e, olaydan bir gün önce olmuştu. Bizim e, Selahattin'e iddia edildiği gibi asılma şeyi bir gün sonra oldu. Ki onda da biz asmadık, bir tane güvenlik bizden aldı o asmıştı. Bir dakika adım adım gidelim. Sizin o eseri astığınız mı söylendi? Ee, evet, yani şey orada bizim eserin orada e, fotoğrafımızı gösterdiler bize savcı. E, bunu siz mi astınız dediler? Biz hayır dedik. Ama yani ne olur herkesin fotoğrafı olabilir eserin önünden geçerken ya da dururken, değil mi? Evet. Hem o hem de zaten e, ya biz orada güvenliği söylemememiz, hani güvenlik aslı demememizin nedeni şeydi, e, hani bir şeyi asmak suç olamaz diye düşünüyordum ve bunu hani hani bizi böyle göz korkutmak için yine ifademizi alıp gönderecekler, boşuna güvenlikleri de içine dahil edip uzamasın diye. Kim aslını bilmiyoruz falan gibi konuştum ilk başlarda. E, ki olay zaten yerde olması ve üstünde tepinmesiydi. Bir, bir gün sonra asıldığı için tutuklandık biz. O da garip. Yani hiçbir şekilde e, gerçek araştırıldığını da düşünmüyorum. Zaten sorunun ne olduğunu kimsenin bildiğini de düşünmüyorum. Hani bir şeyi asmak mı suç, yere koymak mı suç, resmin içeriği mi suç, ne, suç olan şey ne kimse bilmiyor şu anda bence. Evet anlıyorum. Şöyle hatırladığım kadarıyla tarih verim dinleyiciler için. 28 Ocak Perşembe günü olaylar patladı yere kondu bu diye kahve yere konuyor vesaire. 29 Ocak günü yerde durmasın diye o panoya asıldı. Daha sonra da akşam nasıl tutuklandınız? Gece gece yarısı gibiydi değil mi? Evet. Tutuklanma ya zaten haberiniz. saatlerce bekledik. Ne olacak ne olacak? Şöyle oldu zaten. Ben okuldan çıktım. Okuldan çıkarken e, okulun içinde beni bir tane sivil polis olduğunu tahmin ettiğim birisi takip ediyordu. E, İlayda ile çıkıyorduk. Elimizde kendi televizyonumuz vardı. Sonra durdum. Hani o da yürümeye devam etti mecburen. O geçti beni. Sonra okulun dışına çıktım. Okulun dışında üç kişi takip etmeye başladı beni. İşte sola dönüyoruz, sola dönüyorlar. Sağa dönüyoruz, sağa dönüyorlar. Sonra kuzeyin önünden gitmeye başladı. Üç kişi de arkamızdan takip ediyor. Ee, o sırada her yerde polis olduğu için ben bir tane polise gittim dedim ki arkamdan 3 kişi takip ediyor beni şikayetçiyim dedim polis onları durdurdu ee, o 3 kişi şey dedi biz de sizdeniz sivil polisiz dedi geçti ama polis yani normal üniformalı polis kimlik bile sormadı sonra e, bizde tabi ki de böyle bir şey kabul etmediğimiz için okulun içine girdik okulun içinde arkadaşlarımızla buluştuk orada 155'i aradık ee, ben dedim ki beni 3 kişi takip ediyor şikayetçi olmak istiyorum Polis arabası geldi e, Kuzey Nönü'ne. Sonra biz polis arabasına bindik. Polis arabası bizi evimize götürmeye çalıştı. Ben dedim ki karakola gitmek istiyorum. Çünkü şikayetçi olacağım beni üç kişi takip ettiği için. Sonra biz karakola gittik. Efendim? Vay be yani bunu nasıl düşündün? Neden evinize bırakmak istedi şu bu? Yani çok çetrefil içecek onlar. Bu saçma bir anda. Evet, ya yani büyük ihtimalle o üç kişi bizi eve kadar takip edecekti. Nerede kaldığımızı bulup şafak baskınıyla bizi de alacaktı büyük ihtimalle. Aa o dağ korkunç yani direkt yani bize zaten deseler ki direkt ifadenizi alacağız biz gideceğiz. Yani bunu zaten herkese yapıyorlar. Biz öğrenciyiz diye herhalde bizi daha şey görüyorlar. Korumasız ya da haklarımızı bilmeyecek mi bilmiyorum. Ama hani tacizciler, tecavüzcüler, soyguncular, ülkeyi soyanlar zaten yargılanmıyor bile de hani bir alt bir alt şeyinde ülkeye zarar veren insanları bile Polise davet ederek şey yapıyorlar ama bize böyle bir muamele yapıyorlar neyse. Neyse sonra biz gittik şikayetçi olmak için karakola gittik. Biz orada bekliyoruz hani ifademizi alacaklar diye. Bir anda gözaltına alındık. Şahmer'in sordular. Gözaltına alındık. O bizi takip edenler sivil polismiş. Ama tabii bunu hala bilmiyoruz. Yani polisin söylediği şey. Belki sivil polis de değiller. Bunu araştıracağız yani yine. Avukatlarla şey yapacağız. ATM'lerinden geçtik zaten. Kamera kayıtları da var. Ama yani şey de beni üzdü açıkçası hani böyle bir istihbarat şey ise bile yani bir öğrenciyi bile takip edemiyor. Bu kadar beceriksiz bir istihbarat olması da üzdü beni açıkçası hani işin diğer tarafından bakınca da. <gülüyor> Yalap şap yapıyorlar değil mi? Evet, yani... Şu işi bir becerin bir düzgün yapın. <gülüyor> Çok çaktırıyorsunuz. <gülüyor> yani böyle takip olmaz yani. Buradan istihbarata da duyurulur. Güzel söyledin Doğu. Gerçekten. Bir işi de düzgün yapın. Doğu. Bunu da size biz mi öğreteceğiz? Falan bir insanın isyan neresi geliyor. Peki güncel durum nedir şimdi? Öğrencilik yaşantının evet. ne alemde? Biraz bahsettin bir yıl uzadı okul dedin ama ya, bir yandan ya, da dışarı çıktın aktivizmin ne alemde? Onu sorayım. Ya onun dışında ya şey işte biz yine okumaya devam etmeyi düşün... Yani okumaya devam etmeye çalışıyoruz ama tabii bütün sömestrümüz Hapiste geçti benim. Hatta yani semester'dan da daha fazla okul devam ederken. E, şu anda adapte olmaya ve dinlenmeye de ihtiyacım var. O yüzden bu dönem zaten biraz daha seçmeli derslere ağırlık vermiştim ama o bile çok ağır geliyor şu anda. Hani biraz dinlenmeye ihtiyacım var. O yüzden bu dönem bile belki e, rahat okuyamayabilirim. E, ama yani, e, yani hafiften başlıyorum. Aktivizm devam edecek çünkü ee, yani biz bu hani e, rektörlüğe karşı direktörlüğün atanmasına karşı çıktık ee, bir sürü şeye de karşı çıktık ve isteklerimizin hiçbiri olmadı His biri olmamasının yanı sıra e, Selahattin'le ben hapis yattık arkadaşlarımız gözaltına alındı, dövüldü nezarete atıldı e, ve sonunda bak bakıyoruz hani tamam ya şey de bana garip geliyor bu arada hani bu kadar kötülük yapıyorlar ülkelerine şeyler e, şu andaki iktidar sahiplere. Ama e, yurt dışındaki basında ülkenin prestijini yine biz koruyoruz. Seküler e, LGBT insan haklarını savunan gençler diktatörlüğe karşı mücadele veriyor diye yine Türkiye'nin prestijini ahtaran yine bence biziz gibi geliyor. Bunun, ee, pardon sence bu prestijin peşindeler mi artık? Böyle eksen kayması, eksen kayması deniyordu. Bir 10 yıl, 15 yıl önce mi ne? Bence yani bunları... batıdan doğuya mı dönüyor diye. Artık o eksen kaydı bitti gibi geliyor bir yandan da. Ben artık e, bu iktidarın derdinin ülke olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Yani e, hani yaptıkları yanlışların, bilinçli kötülüklerin herkesin farkında olduğunu biliyorlar. Ve bir gün iktidar gücünü kaybederlerse... E, Bunların hesabının sorulacağını da biliyorlar. O yüzden artık bunu kaybetmemek için, kendi ailelerini korumak için e, ülkeyi bile umursamıyorlar. E, ve ülkenin karışması bile umurlarında değil. O yüzden ülke karışsın yeter ki bizim şeyimize bir şey gelmesin diye düşündüklerini düşünüyorum. Ama bizim burada yapacağımız şey, yani üniversitedeki gençler olarak ya da e, bu ülkede yaşamak isteyen insanlar olarak yapabileceğimiz tek şey, e, doğrulara doğru deyip yanlışları da en yüksek sesle şey yapmak. Yani biz, bizim ne yapmamızı bekliyorlar onu da bilmiyorum. Tahip Erdoğan'ın istediği gibi yaşasın bize etsin mi diyelim. Zaten bunu demeyeceğiz. Böyle olacağı belli yani. E, yapmaya da devam etmek zorundayız bence yani. İki, iki üç kişi çıkıp bize baskı gösterdi diye biz kendi ülkemizden bırakacak halimiz yok yani. Aktivizmini do dolayısıyla şu an konuşturmuş oldun aslında. Bir yandan sahada da bulunmak istiyor musun? Mesela yüreklenmiş durumda mısın? Yoksa biraz gücün kırıldı mı? Daha geri planda mı olmak istiyorsun? E, ya yüreklenmiş gibi bir şey yok bence. Yani şey, e, hani biz sadece yaşamaya çalışıyoruz kendi ülkemizde ve bilerek kötülüklerle yaşatmıyorlar. Biz sadece yaşamaya çalışıyoruz. Yaşam, yani ben bunu biraz daha şey. E, daha böyle evrimsel açıdan bakınca ya yani sonuçta böyle hafif prefrontal korteksi biraz gelişmiş. Maymunlardan çok bir farkımız yok yani. Sonuçta hayvanız ve devleti de biz güzel yaşayabilelim diye biz kuruyoruz insanlar olarak. Diyoruz işte polis olsun. Ee, bu toplumda e, yanlış giden bir şey olursa bir toplu gücümüzü bir yere verelim. Onlar da güzel yönetsinler ya da işte demokrasi dediğimiz şey de e, hani Halkın dediklerini yapacak bir insanı seçelim. O da bizim istediklerimizi yapsın, uygulasın diyoruz. Ama şu anki durumda üniversitelerin mesela... Üniversitelerin kimsenin kendi ülkesinin üniversitesine bu kadar kötülük yapmak istediğini zannetmiyorum. Türkiye'deki çoğu kişi üniversitelerin rektörünün e, gerçekten özel bir şekilde seçilmesine e, inandığını da düşünüyorum. Ama iktidarda sadece bunlar var diye... Azınlık olsalar bile bunu yapıyorlar. Yani burada demokrasi yok. E, demokrasi olmadığı için bizim de yapmamız gereken demokrasiyi savunmak. E, burada kadar... şey diyeceğim, söylediğin çünkü zihnimde onu canlandırdı. Fahrettin Altun geçenlerde dedi ki İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Hukuksuz olduğunu söyleyenler yanıldı bir kez daha işte Avrupa... Konseyine mi parlamentosuna mı dedi kararımız gitti ve önümüzdeki itibarla itibariyle çıkmış bulunuyoruz biraz hukukunuzu toplumunuzu öğrenin boş konuşmayın gibi bir tweet attı senin söylediklerinde bu, bu düzlemde cevaplıyorlar işte biz e, adamımızı seçtik o orada o bir üniversiteye birini atayabilir yani bu hukuksuz bir karar değildir gibi bir yerden devşirmeye çalışıyorlar yani evet. haklılık devşirmeye çalışıyorlar. Yani bunlar zaten demokrasinin DS'ini bile bildiklerini zannet. Ya biliyorlar da yani kullandıklarını zannetmiyorum. Yani zaten burada olmadı. Ya biz dört senede bir e, padişah seçmiyoruz. Yani biz şu AK Parti şu anda şöyle düşünüyor sanırım. Dört senede bir bizi seçtiler. O zaman biz istediğimizi yaparız. Hayır dört senede bir bizi seçiyoruz ama bizim istediklerimizi yap diye seçiyoruz. Yani. E bizim hizmetçimizler aslında bunun farkında değiller bütün siyaset, siyasetçiler işte söylüyor hizmetkar Altlarına... olmaya geldik diye bir videosu var evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı'nın biliyor musun onu da bir birden aklıma geldi evet. remix yapmışlar böyle biz bu millete hizmetkar olmaya geldik diye arkada da böyle tempolu bir müzik çalıyor evet. o sanalarda sesi kısılmıştı millet aşkından dolayı sanırım Aa, evet evet ses kısılmıştı doğru o zamana ait bir video Evet aslında o zamanki Tayyip Erdoğan'ın şimdiki Tayyip Erdoğan'a cevap vermesi gibi şeyler de yapılmalı bence. Ee, ha şey yani şimdi AK Parti açısından düşününce bile demokrasi yani AK Partili bir seçmeni düşünüyorum. Ee, AK Partili bir seçmen gidiyor, oy kullanıyor. Diyor ki Ahmet Davutoğlu benim başbakanım olsun diyor. Sonra Tayyip Erdoğan diyor ki neyse Ahmet Davutoğlu sen istifa et diyor. Kimsenin seçmediği Binali Yıldırım geliyor ve hala demokrasi bayramları kutluyoruz 15 Temmuz'da. Hani demokrasinin D'si bile kalmadı. Kendi içinde bile yok. İstanbul seçimleri yapıyoruz. Ankara seçimleri yapıyoruz. Tam sevmiyorum ama sonuçta çoğunluk Melih Gökçe'yi sallıyorum seçmiş. Sonra bunlar da istifa ediliyor. E, demokrasi, demokrasi yok ki zaten. Yani sadece Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan diyor ki beni seçtiler. O yüzden istediğimi yaparım. Evet. O zaman padişah seçmiş gibi davranıyoruz. Ee, bunun karşılığında da evet. biz durmamız gerekiyor yani. O yüzden hani yüreklenme gibi bir şey değil sadece yaşıyoruz biz. Yani yapmamız gereken bu zaten. Ekstra bir şey yapmıyoruz bence. Hı hı. Peki önüne bakabilecek durumda mısın bilmiyorum ama planların var mı? Mesela bu on serginin aslında doğru bir iş olduğunu gördük bana göre. Hatta o kadar doğruydu ki şey sağlaması oldu sizin içeri girmeniz. Hazar ve Sena'nın ev hapse alması. Şahsi olarak ve sergi ekibi adına bundan sonra neler olacak gibi bir öngörün var mı? Ya tabii işte dediğiniz gibi yani şu anda bir insanın fikirinin yayılmasını bile tahammül edemiyorlar. Işte. Yani sonuçta o... Bütün eserlerde bir fikir var. Yani bunu da aslında şey de güzel geliyor bana. İşte Ahmet Hakan falan e, biz içerideyken dinliyordum. Çok komik şeyler söylüyordu işte. Bu eserin bununla ne var? burasıyla ne alakası var işte e, deyip yorumluyordu. E, zaten sanatta böyle bir şey diyebiliyorum ben. Hani bir resme bakıp bir saniyede bakıp aa iğrenç falan de demezsin yani. Ya da diyemezsin ya da aa çok güzel. Hani sanatın o resimdeki şeylerin çoğu şey hani fikir fikirleridir bana göre ve bunu bir saniyede anlamadın diye resmi e, normalde re, galeri falan gezerken resimleri böyle e, daha çok şey yapıyoruz. E, doğru soruları sormayı öğrenmiş kendisi. Şey diyor işte hani bu resmin ne alakası var e, bu şeyle falan rektörlük atanmasıyla falan diyor. Ama işte zaten bu sanatında olayı biraz o ya hani herkes kendi cevabını bulması lazım üstünde düşünmesi lazım. Yani sorup bundan dolayı hapse atmak ya da insanları şeytanlaştırmak yerine cevabı kendisi bulmaya çalışsa hani bu resmin e, bu, bu eylemlerle ne alakası var. ya yani Sonuçta birisi bunun alakası olduğunu düşünmüş bu bile değerli. Bence. Hani demiş ki LGBT işte siyasal İslam ya da işte din bu kadar baskı yapıyor. Kadın hakları bu kadar şey ayaklar altında. İşte ona rağmen siyasal İslamcılar e, üniversiteleri bir şey atan, Bilmiyorum tabii. Ben yapmadığım için söylemiyorum. Ben kendi açımdan yorumluyorum. Bunu kendi açısından yorumlaması lazım. E, bence. Herkesin ya da işte Ahmet Hakan'ın. Ama bunu yapmayıp e, şeytanlaştırmayı seçiyor. Ama yine de sonuçta bütün Türkiye'de Şahmeran ve Kabe'li resim bir şekilde e, konuşulmaya başladı. E, hani bu iyi bir şey olarak ya da hani bu resim müthiş falan diye söylemiyorum. Genel olarak e, sanata bakışımız da bence e, gelişiyor. Hatta arkadaşlarım çoğu rüyasında işte Şahmeran adlı bir kadın ya da yılan görmeye falan başlamışlar. Yani bayağı Türkiye'yi bence yine etkilemiş bir şey oldu ve buna tahammül edemiyorlar. Ee, tahammül edememelerini görmemiz evet bence de bir kazanım çünkü sadece burada bir fikir belirtme var fikire bile tahammül edemiyorlar bence de o yüzden başarılı bir şey bu sanatla yapılmak ve o yüzden devam etmeyi ve büyütmeyi düşünüyoruz ya burada seni dinlerken birkaç şey damar e, seziyorum onlar üzerine bir iki yorum yapıp sonra bir soruya geçeceğim mesela koşullanmalarla yaşıyoruz ya hayatımız aslında reflekslerimiz bir şeyi beğenip beğenmediğimizde Ürün olarak bir insan olarak üretilmiş olduğumuzu, koşulların sonucu olduğumuzu gösteriyor bana kalırsa Estetik olarak mesela bu eseri beğenmedi insanlar. Aa, bu sanat eserim ki dedi. Bu bir kolaj çalışması ama estetik olarak ne olsaydı bir şaheser olsaydı bunu ofansif bulmayacaktım mı demek istiyor. Hayır onu da demek istemiyor aslında. Tam olarak senin dediğini yani ben bu eser üzerine düşünmemeyi seçiyorum. Demiş oluyor. Benim kulağım da öyle tınlıyor açıkçası. Ya bir de evet. zaten estetik olmadı diye hapis yattırılır mı? Yok yani yok. Yo. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten siz de yapmamışsınız ki Velevki biz yapmış olsaydık diye bir soru da doğuyor devamında değil mi? Velevki bunu işte Doğu yaptı. Velevki Selo yaptı. Ben yaptım Velevki. Yani resim sevmeme hakkı bile yok gibi sanki. <gülüyor> sevmediysem ölün gibi bir şey yok. Bu eser iğrenç. 40 kırbaç gibi. Evet. Yani şey. şey ben de sevmeyebilirim. Evet. Açma bile diyebilirim. Hmm. Ama yani öyle deyip geçe O hmm. kadar. Evet, evet. E, bu estetik yargılarla faşizm arasındaki ilişki de yani göz yaşartıyor hakikaten. Peki hakkınızda çıkan haberle üzerine ne düşünüyorsun? Bir ara da olay oldu. E, benim ailem de AK Partili mi demiştin? E, yani şey e, orada Selahattin Ailesinin eskiden lisede MHP'ye falan verdiğini söylemişti. Hmm. Benim annem AK Parti'de çalışıyordu yani şey yapıyordu. Hmm. Zaten sürekli problemler yaşıyorduk. Aile içinde mi? Yani annenle sen, senin aranda mı? Ailem, yani annemle ben, babamla ben de. Hatta yani bu rektör atandığında baya... Ben zaten geçen bu Mehmet Özkan atandığında da baya eylemlerde şey yapmıştım. Orada da bir tartışma dönmüştü ama yani şey yapmışlardı... Ben işte bizim evin camına yüzde seksen altı yazılı afiş yazmıştım. Hiç de kaldırmadılar. Yani o da senin düşünce. Hatta rektörlükte zaten hak da veriyorlardı. Diğer şeyler hani rektörlükte onlar da hak veriyordu her zaman. Dört yani sene önce <gülüyor> Bu da klasik. hani Gezin'in ilk üç günü savunuyordum. Sonra bozdu der gibi. <gülüyor> camına asabilirsin yüzde seksen altıya ama şuna yapamazsın böyle adım adım. <gülüyor> liberal hassasiyetler ee, ve liberal özgürlükler radikalize olmamış insanların tanıdığı teşekkür ederiz onlara. E, bu bu bu e, şeyde de e, bu rektörlük yeni atandığında da yani 1 Ocak'taki şeyde ben şey yazmıştım işte Instagram'dan Genco Arkal'ın e, bu Nazım Hikmet oratorusunu e, e, e, e, e, e, ekleyip müzik olarak. İşte yine ülkenin yani şey e, bize destek vermeyeceklerini tahmin ettiğim için her sene böyle oluyor. Çünkü hep sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Aileme değil genel ta takip eden herkese. Ülkenizin üniversitelerine yine e, bir rektör atandı. Biz bunu yine protesto edeceğiz tabii ki düzgün eğitim almak isteyen ve ülkede böyle düzgün eğitim veren kurumların korunmasını sağlayanlar olarak. Karşılık olarak AK Parti yine... Ee, görevi bizi korumak olan polisleri üstümüze sürecek ve terörist diyecek. Sonra bize saldıracaklar dedim. İşte sonra ikinci postada şey yap yapmıştım. İşte e, vatan haini, Nazım Hikmet'in vatan haini şeyini biraz değiştirip... İşte gençler vatan yani şey... E, vatan çek defterlerinizse, polisse, polis çobuysa polis falan... E, Gençler vatan hainliğine devam ediyor. Hala yazın gibi bir şey yapmıştım. Babam bunu görüp bayağı sinirlenmişti. Ne demek işte vatan haini bunu kaldır falan dedi. Ben de dedim hani bizi çocukluğumuzdan beri vatana millete hayırlı ol diye yetiştiriyorsun. Vatan millet AK Parti değil ülke yani hani yaşadığımız yer. E, bunun için AK Parti yanlış yapıyorsa ses çıkarıyoruz ve buna da kızıyorsunuz. Ne istediğinizi de bilmiyorsunuz. Hani bizim ne neye şey yaptığımızı da bilmiyorsun deyip baya ta, baya tartıştık. Hatta eee yani o günden sonra ben tutuklanana kadar hiç konuşmamıştık da. Ya. Evet yani tutuklanınca zaten aradı annemler, babama. Ben baya hani artık sizle iletişimimi kestim demiştim. Hani AK Parti'ye verdiğiniz sürece. Çünkü bizi bayağı ülkeyi de bizi de bayağı uçuruma e, sürüklediniz. Şey yapıyorlar. Yani kötü Kötü gittiğimiz aşikar yani. Ve bunlar sizin yüzünüzden oluyor. Yani oy verenler yüzünden oluyor. Bir daha verdiğiniz sürece konuşmayalım dedim. En son tutuklandığımda... Çünkü bütün olaylara şey bakıyorlardı sürekli. İşte istihbaratın bildiği bir şeyler var. Bunlar aslında öğrenci değil. Yani sadece öğrenci olayları için değil. Büyük bunlar resmi görüyorlarmış. Gazeteci değil, bilmem ne değil. Bunların işte istihbarat şeyleri vardır. Ben de diyordum ki işte istihbarat şeyleri varsa... ...o zaman şeffaf devlet olmamız lazım hani adaletin işlemesi lazım. Biz de görelim. O, şu anda inanmıyoruz öyle olduğunu dedim. Tutuklandığımda aradılar işte. Ya gördünüz mü işte? Yine istihbarat mı var? Hani herkesi alıyorlar. artık dedim. Ondan sonra zaten bir daha herhalde artık şey yapmazlar. Öyle ya Tabii canım. Yani bu, bu noktadan sonra onların görmemiş olma ihtimalinin kaldığını düşünmüyorum. Evet. Anlıyorum. Ya en, azından, en azından iki kişi döndü. Hem de dönence diğer karşı tarafa geldiği için <gülüyor> Yani kişinin etkisi dört kişi oluyor hep o da güzel. Doğru şey Twitter'da böyle tweetler atılıyor ya, işte hayattan sıkıldım parantez içinde büyük harfle genel. Senin evet. söylediğin de hani aileden yola çıkıyorsun ama parantez içinde büyük harfle hep o genel vurgusu var. Çünkü evet bu seçmenler hepimizi <gülüyor> ateşe attılar. Bu da bir gerçek. Nazım Hikmet'in de evet o oratoryodaki performansı Genco Arkalın mükemmeldir. Böyle insan gözyaşlarıyla tüyleri diken diken olarak e, İzliyor. Nazım Hikmet vatan haline devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Mesela evet. bu yüzden vatan haline ilan ediliyor. Ama şu anda 12. Cumhurbaşkanı ne diyor? İşte Amerikan emperyalizminden kurtulmaya çalışıyormuşuz. İlginç yani. Hı -hı. Dön baba dönelim. Herkes evet. bir şeyci oldu artık. Ee, sergi ekibi adına neler söylemek istersin? Neler var önümüzdeki günlerde? Ee, bu sergiyi daha fazla diğer üniversitelerle ortak şekilde büyütmeyi düşünüyoruz. Ee, aynı zamanda bir sürü olay daha oldu. O yüzden insanların söylemek isteyip yine söyleyemedikleri şeyleri anonim olarak bize e, resim ya da herhangi bir sanat eseri olarak gönderdikleri sürece biz yine onları sansürsüz bir şekilde e, söylemek istediklerini söyleyecek bir ortam sağlamaya devam edeceğiz. Yeni bir sürü olay oldu onlar da eklenir. E, aynı zamanda yurt dışından da e, teklifler var. Onlar da değerlendiriliyor. Yurt dışında da sergi devam edebilir. E, yurt dışına herhalde artık müdahale edemezler de biz burada yine uğraşacağız gibi duruyor. Aa, anlıyorum. Uslanmadınız dağı. <gülüyor> <gülüyor> e, kötü bir şeyler öngörüyor musun? Yani e, ellerinde olsa zaten öldürürler gibi bile geliyor. Hani ellerinde bir... değil mi? Yapmadıkları şey mi? Ellerinde olsa yine tutuklarlar bence. Yani bu fikirleri anonim bir şekilde e, eleştirildiği için bir, hani anonim olmayınca eleştireni terörize ettirir, ettiriyorlar. Bak bu aslında buymuş diyorlar. Ama anonim olunca sadece fikir oluyor. Yani aslında Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bence bu logical policy'ler işte ...mantıksal safsatalar... işte atominen falan gibi şeyler... ...hani Türkiye'de kimse... E, ...bir fikrin içeriğine bakmıyor... ...herkes kim demiş diye bakıyor... ...işte o Kılıçdaroğlu demiş... ...o zaman ne dediğine bakmayın bile direkt yalandır... ...diyip şey yapıyorlar... ...ama anonim olunca mecbur fikire bakıyorlar... E, ...bence zaten asıl... ...bundan dolayı çok rahatsız oluyor AK Parti'de... E, ...ve hani ellerinde olsa... ...bunu engellemeye çalışırlar gibi geliyor... E, ...çünkü güçlü bir silah bence... E, ...ve bizi bir daha tutuklamaya çalışmak isteyeceklerini düşünüyorum en azından. Öyle mi diyorsun? Ay ben... çok üzücü. Ama yani e, bu kadar tepkiden sonra da artık yapabileceklerini düşün... yani bir daha şey olduğunu hayal edemiyorum. Hmm. ve Doğu sanat eserinden dolayı tutuklandı. Yani artık insanlar eh, deyip güler diye geliyor. O yüzden ona cesaret edebileceklerini düşünüyorum. Umarım olmaz. Ya 17 Mart günü Çağlayan Adliyesi'nde işte kalabalık bir grup sizin davayı takip etmek için bir yandan dışarıda güç vermek için ve dayanışmak için bulundu. Aralarında ben de vardım. O gün tam bu söylediklerimle ben de böyle bir oraya bir oraya gidiyorum da o kafamda. Diyorum ki ya yok yok bırakırlar. Sonuçta amaç ceza çektirmekti. Burunlara sürtsündü. Artık bırakırlar. Sonra diyorum ki ya Zeynep kendi bunu teşvik etme, bunu alıştırma. Tam tersi de olabilir. E, sağla sola konuşuyorum herkes aynı durumda hep bir böyle bir ihtiyat payı bırakıyorlar ee, neden yapmadılar onu da anlamadım yani onu yapan bunu neden yapmıyor onu da anlamadım Güçlerine bu güçleri bu kadarına mı yetiyor diyorsun bence biraz öyle yani çünkü biz e, yine tutukluluk devam etseydi büyük ihtimalle arkadaşlarımız da yine infial tek... olurdu diyorsun evet, bence. ama ee... gözaltısı hala süren tutuklu öğrenciler halen var yani bir yandan da onların da ilk duruşmasında çıkmasını bekliyoruz hı hı. yani onları da tutamazlar gibi geliyor bana ama gözaltı hani... sepşin oldu ya gözaltına alınanları protesto ederken gözaltına alındılar falan evet, bir de onu haber yapanlar da gözaltına alındı falan haber Çok yapan. Ha, fotoğraflarını çekenler gözaltına alındı ya benim bir tane şey vardı bir tane bir yere röportaj verecektim o yayınlan yayınlanacağı gün o röportajı verdiğim kişi gözaltına alındı yine haberlerini yapıyor diye. Bayağı kalacak o vakit. Evet. O zaman sıra bana mı geliyor? <gülüyor> Sustuk biraz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şey, em, bu sergiye ben de sıkır yollamıştım. Seninle ve Seloy'la öyle tanıştık. Yani gıya ben böyle WhatsApp üzerinden falan yazışıyorduk bir şeyler yapmaya da çok gönüllüydüm ama mezunları almadıkları için okulda da bulunamadım bir yandan hatta sizinle bu sergi açıklamanız için o hafta sonu podcast yapacaktık tamam demişti Selo sen de aynı şekilde sıraya almıştım seni de 29'unda içeri alındınız ne kadar her şey gelişi güzel olduğunu ve rastlantısal bir şekilde hani insan birini kaybedince hayatında Aa, hayatımız elimizden akıp gidebilir gibi hissediyor ya ifade özgürlüğü meselesinden de bir vardı bir yok bir işte bir saat önce konuşabiliyordum bir saat sonra konuşamıyorum muhabbeti oluyor. Ya bu arada şeyi de ben eklemek istiyorum ekstradan. Ee, yani bu Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan ya da işte Diyanet İşleri Bakanlığı falan Müslümanlığı bildiğini de zannetmiyorum ya da Müslümanlığı umursadıklarını da zannetmiyorum. Çünkü hani Müslümanlığa göre yaşasalar bir hani, hani çalıp çırpmayı ee, insanların bazıları şey diyebiliyor hani o, olmadı bilmem ne falan hadi onu tartışmayalım direkt ben kendi yaşadığımdan örnek vereyim biz daha ilk gün e, gözaltına alındığımızda bize kimse bir şey sormadan olayın ne olduğunu bilmeden bile Süleyman Solü LGBT sapkınlar diye ittira attı ve hani işte e, Diyanet İşleri Bakanlığı falan bütün benim vergimi verdiğim Anadolu Haber, haber Ajansı TRT Haber benim vergilerimle bana karşı yalan haberler yapıp iftira attılar. Ee, ve hani Müslümanlığa göre e, kabul edilmeyen tek şey yani Allah'ın affetmeyeceği tek suç kul hakkı. Yani ben, bize gelip helal istemediği ve bizde vermediğimiz sürece cehenneme gidecekler. Ve, ve hani gerçekten Müslüman olsa bunu hani bu Sınav dünyasını tırnak içinde niye bu kadar ciddiye alıp da diğer dünyayı düşünmedikleri çok benim için bir soru. Yani niye benden hala kul yediler hala duruyor ve onun için hiçbir şey yapmadılar. Yani Müslüman olan birinin bunu yapmaması mı ben... Hmm. Peki şey diyor musun hakkımı helal etmiyorum diyor musun onların düşünce dünyasından seslenerek? Evet. Bir gelsinler, bir önce özür dilesinler bence. O zaman cevabını veririm. Hmm. Ya bir de şey düşünüyorum. Ee, hani ben verdim diyelim. Ee, ama bu LGBT e, nefretini bu kadar söylediklerinden dolayı bir sürü cinayet oluyor. Ben versem bile, ben helal etsem bile sadece benim kul Bu ülkede ölen bir sürü kişinin de kul yediler. Ve onlar veremeyecek hiçbir zaman. Peki yani doğru bu LGBT iyili misin ve mevzu? E, evet onu ya ben ona da bağla istersen. Çok karışıktı. Çünkü biz ilk vatana gittiğimizde LGBT'yi örgüt sanıyorlardı. LGBT örgütüne üye misiniz dediler. Hatta yanılmıyorsam LGBT ile LGBT I'yı farklı örgütler sanıyorlardı ve hangisinin üyesin? Ay üyesinin... ciddi misin? Bunu da ilk senden duyuyorum. Al, <gülüyor> e, babana söyle işte e, Yüce Türk Devleti'nin istihbaratı diye <gülüyor> Polis gerçi bu ama Onlar artık bence şeyler Bravo e, e, ha, Öyle sorular soru mahkemede sorunca Hani ben hangi bağlamda sorduklarını da çok anlamadım Hani yine örgüt gibi mi soruyor Yoksa LGBT e, kulübü üyesi misin diye mi soruyor Ben kulübü üyesi gibi anladım Öyle mi? Ben de gay misin diye soruyor diye düşünmüştüm evet. ama çok yorumu açık her neresinden tutabil, tutarsan orasında çünkü şey e, bu LGBT kulübü de kapandı ve bu olayı olma bağlamaya çalıştılar falan diye ben acaba hani e, kulüp üyesisin diye sorup bak demek ki bu kulüp yapmışa bağlamaya çalışıyorlar diye ilk önce anladım ama ilk, ilk bana sormuşlardı o yüzden öyle anladım sonra herkese sorun diye ben de sizin gibi anladım yani, yani eşcinsel olduğunu mu öğrenmeye çalışıyormuş sonuç olarak yani ondan emin değilim onu bir daha hakime sormak lazım ama şey şöyle bir şey oldu herkese hükmün geri açıklanmasını istiyor musun gibi bir soru sordular işte hani 5 seneden az ceza alınca o cezayı bir daha 5 sene boyunca işlemediğin sürece hiç yokmuş gibi kabul edebiliyorlarmış bize ona ister misin öyle bir şey ister misin diye sorular biz hayır dedik hepimiz ee, Rümeysa'ya da sordular ama avukatlardan biri şey dedi hakime galiba hükmün geri açıklanmasını Rümeysa'ya sormadınız demişti. Ee, ben orada şey dedim hakim hakimle de duyabilecek şekilde o benim içimi biraz rahatlattığınızdan söyleyebildiğim için yok ona sordular da ona LGBT'ye üye misin diye sormadılar demiştim yani zaten hmm. tamamen yani e, bir dış görünüşe bağlı olarak bir e, seçme şeyleri vardı yani hatta ilk yani bunu belki söyle söylememde bir şey olacağını zannetmiyorum. Ee, yine biz gözaltına alındığımızda başörtülü arkadaşlar da vardı. Ee, onlara şey sordular işte İŞDEM üyesin, işte Saadet Partisi mi falan Ne? Onlar, onlara da şey demişti. Yani en son hepsini sordu sordu sordu. Şeydin AK Parti üye misin diye sormuş. Dedi. Çünkü yani AK Parti de üye olup gayet rektörlü şey yapabilir ama bunu hmm. artık o kadar kutuplaşmış ki bunu kabul yani düşünemiyor bile polis belki. Yani AK Partili olan biri rektörlüyü protestasi edemez mi mesela? Edebilir bunu mi? Bir, bir yandan da onu sorayım sana. Bu retorik bir soru seninki? Yoksa hakikaten öyle olabileceğini düşünüyor musun? Ben pek düşünmüyorum, görmüyorum ya. AK Partililerin hepsinin şeytan olduğunu düşünmüyorum. Bazıları gerçekten... Yani zaten AK Parti'nin amacının da bu kadar medyayı, bütün medyayı satın alıp tek tek sonra yalan haberlerle insanların beynini yıkamaya çalışmasının şeyinin. Hani, yani zaten hepsi şeytan olsa böyle yalan haberlerle insanları galiyana getirmeye de gerek kalmazdı. Ve etrafımda e, çok fazla kişiyle konuşuyorum. Yani e, yolda falan hani yeni tanıştığım kişilerle AK ile e, olanlarla özellikle konuşmaya çalışıyorum daha önceden de. Onlar gerçekten olayın, onların o haberde geçtiği gibi algılıyorlar ve öyle algılayınca sürekli teröristler ülkeyi bölmeye çalışıyor gibi görüyorlar. Bence onları bir şekilde ya bunlar, bu insanların da e, kapasitesinden dolayı böyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sadece Türkiye'de bilinçli bir kötü eğitim ve doğru bilgiye ulaştırmama e, şeyi var. Bunu verebildiğimiz sürece bence herkesin e, bir şekilde her şeyi görebileceğini düşünüyorum. Yani bu şu anda hı hı. savaş içindeyiz ve e, bir şekilde insanları uyandırtmamaya çalışıyorlar gibi geliyor. Evet. Ben de o soruyu aslında AK Parti'ye oy verenler şeytan mıdır gibi bir yerden değil de şöyle düşünmüştüm. Aynı senin dediğin gibi. Bu kadar medya kanallarından, yanlış yerlerden beslenip beslenip daha sonra içinde e, ki rektöre karşı çıkması mümkün mü? Sanki o kurguyu yapamaz, o geçişi yapamaz evet. ya da anca dediğin gibi şey yapabilir. İlk adımlarda destekliyorum ama olay ne bileyim darbeciliğe gitti. Bu çok moda bir terim olduğu için öyle söyledim. İşte hükümeti devirmeye çalışıyor bunlar gibi bir yere gittiğini düşünerek yine oradan döner gibi geliyor bana. Ya şey e, Boğaz içindeki AK Partililerden düşünüyorum. Hani onlar zaten direkt birebir yaşadığı için Evet. ama bir e, falan ne yaptı doğu sonuçta sizi ben bu sakların AK Partili'den de daha kötü olduğunu düşünüyorum. Onlar direkt pure iyi buluyorlar. Böyle yani. mi? Yani <gülüyor> bir, bir, bir, bir kademe kademe genel diyorsun. Genel söylemiyorum ama bir sakın içinde gerçekten çok kötü insanlar var yani ya aynı şey gibi bence Atatürkçü Düşünce Kulübü gibi yani Atatürkçü Düşünce Kulübü Atatürk'ten dolayı giren insanları Perinçekçiler açıkçası direkt kullanıyorlar yani ve insanlar onu görene kadar Aa, biz Atatürkçü, part, şey, Atatürkçü Düşünce Kulübü'ndeyiz diye bir şey yapıyorlar ama e, bir bakıyorlar TGB'de çıkmışlar Aydınlık'ta çıkmışlar hani sanki bunlar Perinçekçi gençlermiş gibi e, işte ya da ne bileyim Boğaz'ın dışından e, olayları takip eden biri bakıyor Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün açıklamasına. Aa bak Atatürkçüler bile karşı gibi gösteriyorlar ama içeriğini bilse ki hepsi Perinçekçi ve Perinçekçiler yönetiyor. O zaman anlayacak. Bence bunları da söylemek lazım. Evet. Bir sakın açılış açılımı da Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü galiba değil mi? Bir sak? Evet evet. Öyle bir şey. Yani biraz araştırsınlar o zaman. Bu kadar evet. kötü olmak hoş değil, güzel bir şey değil. Benim zamanımda da bu arada ben Kadri Özçaldıran'ın rektörlüğüne denk gelen bir öğrenciydim. 2006 girişli, 2010 çıkışlıyım. E, o zaman başörtüsü yasağını uygulayacağını söylemişti Kadri Özçaldıran. Kapıda biriktik, çağrı yapıldı. Sol görüşten, arkadaşlardan ben haber almıştım. Zaten e, başörtülüler bol bol toplandılar, biz de öyle o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneğine aykırı olarak Kadri Hoca bir karar alıyordu kendi kendine, kafasına göre. Ve buna karşı çıkılmıştı. E şimdi niye bisaklılar o zaman sizin yanınızda olmadığı ya da bizim yanınızda olmadı? Bu çirkin yani, çok çifte standart var. Ya bir de ben bütün bisak olarak değil de BİSAK'ın içindeki o yönetici ya da bunları yapan şey olarak olmasın daha faydalı. Çünkü sak içinde e, muhakkak sadece e, temiz Müslümanlık için gitmiş olanlar ve BİSAK'ın nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler de vardır. Onlar ayrılmışlardır da belki. E, olabilir. Bir... E, Rümeysa da başörtülü bir Müslüman bir kadın zaten mesela. Hı -hı. Ya bu arada ben BİSAK daha önceden BİSAK'la işte başkanlarıyla falan da bayağı oturup dinde tartışmıştık. dinine ilgili konularda tartışmıştık. Hatta ben bir kere bir sak etkinliğine gitmiştim. Ee, konuşmacı birisi vardı. Ee, BİSAK etkinliğinde işte sol tarafta erkekler oturuyordu, sağ tarafta kadınlar oturuyordu haremli selamlık gibi. Ben de rastgele gittim çünkü okul içinde Newhall'da olan bir tane şeydi. Ben de gittim sağ tarafa oturdum rastgele. Sonra bütün kadınlar kalktı arkaya oturdular. Bu sefer ön, ön taraf erkekler arka Aa. taraf gibi oldu. Neyse sonra herkes böyle bana işte saçımı uzun falan böyle hiç de görmemişler. Bakıyorlar böyle bu ne acaba falan diye. Neyse sonra işte o e ya sonuçta okulumun bir kulübü. istediğim gibi giderim. Yani kimsenin gire giremezsin diyeceği bir şey yok. Yani okulun herhangi bir etkinliği oldu. Ona katılıyorum. E sonra işte şey indi. Konuşmacı indi. Başka bir dini bir şeydi. Sonra geldi bana selam verdi. Çünkü onunla da daha önceden e, dini konuşmalar falan yapmıştık. Yani işte dini tartışmalar falan. Biz onunla konuşuyorduk. İnsanlar böyle şaşırıp baktılar falan. Böyle garip bir ortamdı. Yani insanlar orada bazıları gerçekten e, şey yapmaya gidiyor. Hani bu gerçekten bir İslam'la alakalı bir e, etkinlik değil de orada toplanıp e, ne derler? Örgütlenmek cemaatleşmek mi var. yani bir cemiyet olarak evet. evet yani ve bunu kötüye kullanan insanlar gerçekten onlar işte pure evil onlar gerçekten pure evil bence Anlıyorum. Doğu muhabbetini çok güzel. Bu arada e, içeriden yazdığın uzun yazıları da mektubu da okumuştuk ve biz bu seriyi Hüma ile başlattık. İlk konuğum Hüma'ydı. O da e, bana sürpriz olacak şekilde ya ben de Doğu'dan alıntıyla bitirmek istiyorum çünkü o sanatla kalın yerine sanat kalın demiş ve sanat kalın diye kapatalım Zeynep ne olur falan dedi. Sonra da ben hep sürdürdüm onu çok güzel çünkü. Şimdi sözü sana bırakayım. Son birkaç bir şey söyleyeceksen söyle ve sanat kalın, hoşça kalın diye bitirdilersen. Ya biz de bu podcastleri, ben şu ana kadar hiç yayınlamadık ama 30'dan fazla podcastimiz birikti bizim de. Biz de onları yakında yayınlayacağız. Hatta bazıları şeydi, ben hapse girmeden önce işte bu çilek kızı falan ilk arkadaşta gördüğümüz gün podcast'teydik mesela. Aa bak bunu getirelim mi falan filan diye konuşmuştuk. O gün hatta şey konuşmuşuz. Abi bizi belki tutuklarlar ya yapmasak mı falan böyle <gülüyor> falan diye konuşmuş ve üstüne tutulmuşuz. Biz de yakında onları da paylaşmayı düşünüyoruz. <gülüyor> o da garip bir şey olmuş yani. Hatta ben daha dinlemedim bugün gelecekler. Onu belki dinleyip editleyeceğiz biz de. Ee, yani bu tarz içeriklerin e, iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların e, maalesef medya kalmadığı için e, bilgiye erişebilecek do doğrudan bir yolu kalmadı. Ve biz burada zaten kendimiz kendi aramızda konuşurken direkt birinci ağızdan bütün yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Ama bunu insanlara anlatamıyoruz bir şekilde. Ee, Boğazi TV ya da böyle podcastlerin çok... E, yani Yine başta dediğim gibi amacı üzüm yemek olan herkese fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ee, umarım dinlerler de yani e, do olayın doğruluğu hani doğru doğrusu ne merak edenler umarım dinler. Ee, onun dışında bütün gözaltına alınan veya kötü muamele uğramış bütün arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum tekrardan. Çok garip bir şey, zamanda yaşıyoruz maalesef. Ama buna karşı da mücadele etmek yaşamamız için bence gerekiyor. Ee, diyeceklerim bu kadar galiba. Sanat kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Neden? Neden? Neden?